Merhaba Lil, hoş geldin. Teşekkürler. Bu haftaki programda Haziran ayında yapmış olduğumuz bir söyleşi e, yayınlayacağız. E, Peter Leinbach yaptığımız bir bu. Kendisi İstanbul'daydı. Müşterek alanlar... ...konu edinen bir dizi konferansın bir ayağını o verdi depoda burada. Bize çok yakındı ve izleme olanağı da bulduk. Bu konferansı iki genç akademisyen arkadaşlar düzenlemişlerdi. Onlar örgütlediler. Gülden Baykul, Büyük Saraç ve Derya Özkan. Ee, Peter Lamba önemli bir tarihçi. E.P. Thompson'ın talebesi. Ee, iki kitabı Türkçe'ye çevrilmişti. Londra idamları ve Makine Kırıcılar. İkisi otonom yayıncılıktan yayınlandı. İstanbul'a gel, gelmesinin nedeni aslında yani bu konferansın müşterek alanlarla ilgili yazmış olduğu bir kitap. Konferansın ruhuna, konusuna çok uygundu. Durdurun Hırsızı, Stop Thief, Cummins, Enclosures and Resistance'da bir kitabı bu Evet bu çitlemeleri bütün evet. kapitalizmin aslında kendini pekiştirdiği sürecin ta başından beri alarak. Kapitalizmin gelişmesinde çok önemli bir dönüm noktası aslında. Yani sanayi öncesi toplumlarda müşterek alanların yok edilmesi ve oraların özel giderek özelleştirilmesi. Evet. Beylere verilmesi sonradan kapitalist burgeziye. Kırsal alandaki... Az toprak sahibi olanları ya da hiç toprak sahibi olmayan insanların ortaklaşa işledikleri ve faydalanabildikleri alanlar bunlar Cummins dedi. Burada commons hem de bir, bir özneyi de, e, kolektif bir özneyi de ifade ediyor. Avam sıradan insanlar da. Evet, müşterekler. Evet. E, ve Cummins diye bir fiil de kullanıyor Peter Leinbach bu ortaklaşa eylemek diyelim ortaklaşa yapmak dayanışma içerisinde yapmak. Eee ki bizim de sorduğumuz ilk soru da oydu zaten. komünizme de çok yakın bir şey var köken olarak da. E, bu kitabın ismi Staktev aslında yakalayın hırsız var diye de çevrilebilir evet, mi evet. bilmiyorum. tabi tabii tabii. E, öyle değil mi? Eee uluslararası işçiler dünyanı IWW. ...örgütünün e, hatipleri. Bunlar, e, bir sandığın üzerine çıkıp... Bu, evet, sürücüsü, portakal sürücüsü. sandığın evet. üstüne çıkıp konuşuyorlar değil mi? Evet, dinleyiciyi cezbedebilmek için... ...dikkatini alabilmek, toplayabilmek için... ...böyle bağırlarmış. Stop, tif, du, yakalayın hırsız var. Sonra da kapitalizm beni soydu diye başlarmış. Işte Anlatmıyor, yapmış. Evet. Başlık oradan geliyor. Diğerleri de dediğim gibi. Aslında konu, e, müşterek alanların kapatılması... IP e. Thompson'ın çok... Üzerinde durduğu ve kalın bir kitabı da yazdığı bir şeydir o İngiltere'de hem işçi sınıflarının gelişmesi oluşumunda o süreci çok Engels'ten farklı bir şekilde ele alır aslında. Daha uzun bir süreç olduğunu böyle daha çok daha karmaşık olduğunu belirtir. Senin de demin söylediğin gibi vurguladığın gibi ortak alanların kapatılması, çitlenmesi hep sanayi, puleter kazanmak. Politer işçi yapmış. Ucuz iş gücü. Evet. Evet, evet. Hatta bir başka bir kitabında da... E, ...Peter Leinbach... ...1950'lerin ortasında... E, ...16. yüzyılda... Yani tam, ...kapitalizmin tam başlığı... ...gelişme sürecinde... ...serserilik yasasında... E, ...bir madde kullanılmak ...istediğini yazıyor. O da işsiz güçleri bulunanları... Akdeniz, ...İngiliz halkı bunlar... E, Akdeniz'de köle olarak satmak. Yani, ama <gülüyor> evet. bu hürriye girmiyor ve şey e, uygulama alanında bulunmuyor. Ama çok inanılmaz bir şey yani. Kendi vatandaşlarında köle yapacak. Sadece Atlantik'teki e, o köle ticaretinin dışında bir de kendisi satacak İngiltere. E, İngiliz İmparatorluğu. Bu ilginç ve çok da ürkütücü bir şey tabii. Peter Lyme bir de Marcus Zweickoloji yaptıkları bir kitap var Yazdıkları, ortak yazdıkları bir kitap var o da Atlantik'teki köle ticareti. Önemli olan şu Peter Lamb'a kapitalizmin gelişmesi aşamasında neler geliştirdi kapitalizmi? Çitleme bir ortak alanların özelleştirilmesi birisi diye de köle ticareti Atlantik'teki o köle ticareti olmasaydı kapitalizm olmazdı. Çok da uzun zaman sürmüş bir ticaret. uzun sürmüş bir ticaret. Ama aynı zamanda Atlantik bir de devrimci Atlantik var. Çok sayıda isyanlara da sahne olmuş köle gemilerinde. Ve o, o kitabın başında çok başlı Hidra. Yani e, o çok başlı canavar. Ha ya. evet Mora adasında bir gölün kıyısında yaşadığı söylenen e, mitolojide ve herkülün öldürüldüğü. Ama burada Hidra o çok başlı canavar e, isyankarlar yani köleler Commoners dedi. Evet. Sıradan insanlar. Toprağı. Avam. Avam evet. Bir yerde o kadar ilginç ki Avam'ın o sözcüğü nasıl yer değiştirdiğini söylüyor Peter Leinbach söyleşinde. Lady Diana bile Avam diyor bir yerde yani. Evet. O kadar genişlik herkesi kapsamaya başlıyor. Soyluların dışında herkes Avam. O şeyde kitabında çok başlıyor Hidro'da Herkül kapitalizmi temsil ediyor. Yani bu mitolojideki gibi öldürüyorsun isyanları bastırıyorsun bir isyan daha başlıyor bir kafa daha çıkıyor evet, evet. ne kadar kanlı bastırırsan bir, <gülüyor> bir o kadar bir, bir sonraki de o kadar şey oluyor daha gözü dönmüş oluyor insanlar yani şey onları geri adım atmıyorlar rücu etmiyorlar bu da o atlantin hem sömürge köleliğin çok yaygın olduğu, köle trafiğinin, köle ticaretinin aynı zamanda isyanların da çok olduğu bir yol, bir mekan olarak ama kapitalizmin gelişmesinde çok önemli bir mekan olarak vurguluyor o kitabında. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Hemen şey geçmeden Çok önemli, özellikle durulması gereken bir şey. Peter Leinbaum'daki söyleşi de onun belirtti. Commons ve public ayrı şeyler. Yani Commons avam Sanayi öncesi toplumlar için kullanılıyor ama daha sonra da kullanılıyor tabii. Ka ka çok kaba sabah olmak, avan olmak e ama isyankar bir kitle kamansı. Yani mop, ayak takımı da diyebiliyorsun Boyun eğmiyorlar evet, yani. Evet, boyun eğmiyorlar. Evet, yani bu şey Peter Lamborn aslında e Howard's'in geleneğini sürdürdüğü de söylenebilir. Evet, evet, evet. Yani o Amerika Birleşik Devletleri'nde halkların tarihi kitabı, evet. o klasik Standart artık hı hı. metin olmuş olan klasik kitabı yazan e, Limbo ise daha bütün dünyanın e, o, avam tarihini yazarak. E, devam ediyor çok dünya, bir bir dipten tarihçi tarih işte. ...dipten tarihi evet bir, bir Christopher Hillep falan da çok iyi. o gelen İngiliz tarihçilerinde... evet yaşıyor. evet var ve bir de şey de tabii dünyanın da yaşayan en büyük tarihçisi olarak nitelendirilenler evet. de var kendisini evet. yani çok anekdotlarla <gülüyor> vicdanlı böyle. ve çok önemli bir insan yani evet, bence de bence de public ise e, Burjuva toplumda doğmuş bir şey yani public... Üstelik de diyor ki Peter Lambert public devlet örgütler diyor. Yani bu biraz da bizi devletle sivil toplumun çok da birbirlerine ayrı alanlar biz öyle zannederdik. Yani onun sorgulanması gerektiğini gündeme getiriyor. Public biraz tartışıyor şunu yapıyor. Evet olup bitenlerden haberdar bir kitle bilinçli, bilinçli bir kitle içinde yaşadığı toplumun sorunlarını tartışıyor. Ama çok da isyankar değil ve. Bir önce de denetlenebilir de bir topluluk olduğunu söylüyor. Hatta public günümüzde hakikaten denetlenebilir bir topluluk. Ki bu nedenle Habermas dedi, kamusal alanın artık o eski kamusal alan olmadığını, Burjuva evet. kamusal alanının olmadığını söylüyor. Kamusal alan, Habermas'ı hem şey Burjuva kamusal alanı. Burjuva toplumunda doğmuş bir şey. Gerçi Alexander Kluge'nin ve Oscar Nektin bir proleter kamusal alan dedikleri şey vardı. Yani onun <gülüyor> dönüşümünü. Burjuva toplum içerisinde bir alternatif oluşturulmasını söylerler ama esas olarak da dedi Peter Mayman da belirttiği gibi ve Habermas'ın da belirttiği gibi şeyin eski özelliğini o burjuva toplumun dönüş başlangıcındaki gelişimindeki başlangıcını kaybetmiş kamusal alan ve o toplumun artık tüketim toplumu olduğunu söylüyoruz. Evet yani Limbo'nun çok önemi var ve Türkiye'ye gelmesi de burada çok güzel bir konferans evet. verdi zaten kendisi de ee, şeyi de günümüzde giderek önemi artan bu şimdi mesela yerlilerin mücadelesi tekrar başladı ekolojik diyebileceğim işte ama kamusal yani o kadar büyük çelişkiler var ki Üstün kamusal alan diye bir kavram çıktı işte Hı. tam bu konuştuğumuz şey. Yani üstün kamusal şey ne diyor o terimi unuttum. Eminent Domain İngilizcesi üstün kamu hizmeti adı altında şirketler bütün, bütün dünyayı paylaşıyorlar. İşte petrol boru hatları geçirmek için üstün kamu yararı vardır diye. Bu Türkiye'de de çok yaygın gördüğümüz hele. ...bu olağanüstü hal... E, ...çerçevesinde muazzam... ...artmış olan önemi... ...ve ku kullanılan her yerde... ...üstün kamu e, yararı var... ...onun için el koyuyorum diyor... Evet. ...ve bir... E, ...şirkete ve taşer onlarına... ...veriyor onu mesela onlar... ...büyük karlar elde ediyorlar... Evet. ...şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin... ...Kuzey Dakota'dan... ...işte Bakken petrolleri üzerine... 2000 bin kilometreye yakın... ...bir petrol boru attığı için delilerin geleneksel ata toprak, kutsal Hı. topraklarının üzerinden buldozerle mahkeme kararını beklemeden bile geçtikleri ama yüzden fazla kabilenin de artık direnmeye karar verdikleri Hı. çok tehlikeli şeyler de olabilir. Hı. Öyle bir ortamdan bahsediyoruz. Limboğ gibi insanların çok önemli onun için bulunmaları. Bu yani. dediğin dediği, örnek kamusal alınçı kamusal alan kavramının nasıl değiştiğini de gösteren bir örnek. Ben de aklıma geldi. Kamu ile e, avam arasındaki public ve common arasındaki bir ayrımı e, açığa kavuşturacak bir örnek. Bizim programlarımızda çok eskiden konuştuğumuz bir konuydu. Bir, Amerika'da bir şey, büyük şehirlerden bir tanesi bir park. Varlıklı, orta sınıf, üst orta sınıfın yaşadığı bir yörede. Ama parka da yoksul insanlar da geliyorlar. Parkın çevresinde yaşayan, o üst orta sınıf ya da orta sınıftaki insanlar parkın kapılarını, ki anahtarlarını kendi bulunduruyorlarmış ve komşuluk ilişkileri içerisinde sırayla parkın kapısını kapatıyorlar. Amaç, geceleri oraya evsizlerin girip uyumalarını önlemek. Önlemek, evet. evet uyanlar elbette ki commons. Allah taala indi public oluyorlar bu şeyde. İkisi arasındaki çok fark var gerçekten. Yani bir tanesi tam böyle toplumun değerlerinin, kendi mülkiyetinin koruyucusu ve çevresinde o mülkiyet hakkının uzantısı olarak gören bir insan yani vergi ödüyorum ben ben ödüyorum. O hiç ödemeyen bir iki, beş parasız bir insan orada barınmasın. Şunu yapmasın, bunu yapmasın. Böyle bir anlayış var. bir şey daha, çok daha önemli bir şey söyle şey geçmeden önce Magna Carta üzerine yazmış. Evet tabii. Şey Onu biz çok kullandık da açık radyoda Magna Carta. Evet. 800'üncü yılında açık radyoda epey bir Magna Carta'nın önemli maddelerini tamamını okuduk ve dolandırdık hmm. bir yıl boyunca e, 2015 tarihine geçen sene 1215'in 800. yıl dönümüydü Magna Carta, Liberty, Büyük Özgürlük evet. e, Sözleşmesinin yapıldığı zaman e, şimdi de e, Peter Linebaugh'dan o zaman da çok bahsetmiştik yani evet. kendi hmm. büyük bir çalışması var Magna Carta üzerine. Magna Carta Can, günümüzde canlandırılması gerektiğini söylüyor. Update güncellenmesi gerektiğini Evet. Söylüyor. Nedeni şu oradaki orman alanları koruluklara girip yakacak odun alabiliyorsun. Ama artık o, günümüzde biz petrolden kullanılmasından yakınıyoruz. Bu maddelerin hep gözden geçirilmesi. Bu nedenle güncellenmesi gerekiyor. E, demişti, söyleşti. Bir de örnek verdi ama. Güncellemesi. Yani günümüzün hukukunun bir parçası o, hane getirmeye çalışan Michael Ratner'dan. Hı -hı. Evet. Ama, e, mahkumlarını için, haklarını korumak için onlar lehini e, Amerika. E, Birleşik Devletler Yüksek Mahkemesi'ne getirmiş oldu. Bu çok önemli olduğunu, bir insan hakları savunucusu olduğunu söyledi kendisinin. Bu tür yani hukukun bir parçası haline getirilmesi ama bir yandan da güncellenmesi gerektiğini söyledi. Zaten Magna Carta e, hakim sırflar arasında yapılıyor esas olarak belki. Kilise, lordlar, monark. Ama o insanlar demişti Peter Lyme'a, yoksulları da göz ardı edemediler. Çünkü yoksullar evet. savaşa gidiyorlar. Yoksullar silahı tutuyorlar. Üretimi yapan onlar, yiyecekleri yapan onlar. Taban onlardan oluşuyor evet, yani zaten. Taban onlardan oluşuyor demişti. Bu bir de kapitalist üretime karşı bir alternatif olabilir. Yani tekrar olabilir ortaklaşa dayanışma içerisinde insanların e, üretmeleri ama bu sadece üretim değil. Üretim üretim Hannah Arendt'in dediği gibi hayvanlar da bazen yaşamlarını sürdürebilmek için üretmiyorlar insan anlamında belki ama e, onu yapabiliyorlar. Yaşamlarını sürdürmek için bir şey üretim. İnsanın var olabilmesi. Kamun'un de yaşamda insan hayatında bir şey, kültürel boyutu da var. Evet Onun işte ortaklaşa burada geliyor. Şu hayati bir şey o yani Orada işte sanatçının, evet. yazarın, düşünürün, ressamın evet. muazzam önemi de orada ortaya çıkıyor. Çünkü gerçeklikle yanılsama arasındaki bu sahtelik arasında ve güçlen muhtedirlerin evet. kullandığı manipüle ettiği kavramları ayırt edebilmek için sadece sanatçıların yapabileceği bir şey var ve onları unutturmak gibi Yasa onların yasaklanması gibi de çok önemli şeyler var. Her ülkede, yani Amerika'da ve Avrupa Birliği ülkelerinde çok daha az ama onlar da daha sofistike yollarla toplumun marjlarına itiliyorlar. Sanatçılar düşünürler falan. Burada da bizim gibi gelişme yolundaki ülkelerde falan da demokrasinin daha az olduğu yerlerde ise düpedüz olağanüstü hal şartlarında hapse filan dağıtırılıp sürüm sürüm de süründürünebiliyorlar tabi. Bu e, sorulardan bir tanesi William Morris ile ilgiliydi bizim sorduğumuz sorulardan. William Morris'in amacı bu. Yani el ve kol emeği arası, e, zihin ve e, kol emeği arasındaki farkı o üretim sürecinde silmek. Yani sanatla üretimi birleştirmek aslında. Bu yüzden biraz orta çağcılık vardır onda. Yani evet. lonca, lonca üretim, evet. fabrikanın yerine loncayı şey yapmak tercih etmek ama fabrikadaki o çok aptallaştırıcı bir iş bölümü var makinelaştırıcı insan makinenin bir parçası hane getiren bir iş bölümü var bir de çok sıkı bir disiplini var şeyde fabrikada yani lonca oradaki onların bir kardeşlik örgütü Gerçi, bir evet yani Türkiye'de zaman zaman işte ahilik evet. bu işe yarardı gibi Evet. ahilin olduğunu pek bilmiyorum emin yani çok fazla ama bir böyle bir ben ama. de değilim ama böyle bir hmm. iddia ve bu konuda yazılmış yazılar ve söyleş yapılmış söyleşiler de var bire tabii bir şey Paris Komününün eğitim programında böyle bir şey var poli, hmm. evet. poli, politeknikleri onlar Tek şey yapıyorlar, takip ediyorlar önce. Ama daha sonradan da eğitim bir parçası oluyor. Evet, yani çok istedim, teknik öğretmek insanlara. Sanatla, üretmek Birden insanları. fazla evet. şey, evet. evet. Birçok şey, evet. O, yani e, çocukların hem böyle... ...çok, e, pek çok alanda çalışabilmesi... ...bir de bunun böyle dayanışma halinde üretimin... ...insanlarda adalet duygusunu geliştirdiğini söylüyorlar. Yani bu da çok önemli. Bilimboriste de var bu. Bu da e, ortak yani commoning dediği şey böyle bir e, ortaklaşa eylem, böyle bir şey. Kültür boyutu olan bir çalışma, <gülüyor> kolektif deneyim olarak e, vurguluyor bunu da. Evet, Peter Linebone tabii en önemli, e, bence tamamen subjektif kişisel bir Hı. gözlemimi dile getireyim. Bana göre en önemli boyutlarından birisi de bu insanın sadece bir akademik, Olmaktan çıkıp Aynı zamanda Bunu şeyle bütünleştirmesi tamamen insani ve vicdani değerlerle Yani tarihi Bir vicdan okuması olarak da evet. Görüyor ve bunu hiç saklamadan da Söylüyor yani Hatta dramatize ederek de anlatıyor evet. Konuşmaları da çok çarpıcı insana ilginç gelebilir Adeta Oynayarak hatta şiirleriyle O, o, o zamanki halkın Bu avamın yarattığı sloganlarla evet. e, küçük çocuk şiirleriyle filan da tamamlayarak e, müthiş bir vicdan tarihi yaratıyor aynı zamanda. O gelenek öyle ama o tarihçiler evet. alttan gelen gelenek ya. Yaz, konu edindikleri özneli özdeşleşiyorlar. Şey, der, der, evet, empati yani empati duyguları. Evet var, tamamen öyle. Empati Aa, bu şey. Darwin'in evrim kuramına da uygun. Evet. Empati olmadan insan ayakta kalamaz. Bir gün bile kabile evet. ilişkileri, dayanışma, destekleşme olmadan fikri var. Ve Limbo da böyle bir tarihçi. O, Hidra ile ilgili kitabında bir terimi var. Hidrarşi. Kapitalist toplumdaki hiyerarşiye bir Hidrarşi. alternatif. Özel mülkiyete karşı antikapitalist bir ittifak aslında Hidraşi. İdrarçi Hidra. Herkül de kapitalizmin ta kendisi baskılayan bir düzen. Mitolojide farklı bir şekilde Herkül kahraman olarak görünüyor ama tarihte biraz bizim dediğimiz o dipten tarih de böyle yazılıyor. Dipten yani, tarih. Evet yani çok önemli e, uzantılar da getiriyorlar evet. mesela Naomi Klein'ın da işte bu her şeyi değiştirir kitabında Limbo'da onun da konuşma fırsatımız oldu azıcık. Yani e, köle köleliğin nihayet uzun bir zaman sonra baskı alttan gelen baskılar sonunda kaldırılmasından sonra da tazminat meselesi gündeme geliyor tazminat ne olacak peki bunca zaman ee, tabi ödenecek diyorlar ve köle sahiplerini kaybettikleri şeyden dolayı e, tazmin ediyorlar köleleri değil evet Köle sahipliğini tazmin ediyorlar. Onlar da bu parayla zaten kömür işletmelerini açıyorlar. Dünyanın tam canını okumak üzere. Müthiş bir şey var böyle. Karmaşık bir ama çok takip edilebilir de bir çıkar ilişkisi var. Bir hemen şeye geçeceğiz, şöyle şey geçeceğiz ama bana bir şey geliyor. Hem fikir olur musun? Katılır mısın? Araştırma yaptı. alan da böyle ki, isyanlarla dolu bir alan. Yani Tarihi. Yani kapitalizmin, sanayileşmenin geliştiği yerde e, isyanlar da o kadar çok şeylerde. Çünkü öyle muazzam isyanlar. bir eşitsizlik ve evet. yani, adaletsizlik e, hakim olduğu için yani evet. her yerde isyanlar da bol oluyor, evet. Yani Ayak takımı öyle çok şey değil. Hakikaten hükmedilebilir, denetlenebilir bir kitle değil. Evet, şimdi bir e, şarkı dinleyelim. Cuma'da adamlar programındasınız. Sonra da tarihçi... E, Peter Leinboer'la yapmış olduğumuz birkaç ay önce burada Türkiye'de depo sanat galerisinin toplantı salonunda toplantı salonu olarak düzenlenen bir salonunda ya verdiği çok çarpıcı bir konuşmadan sonra da kendisiyle yaptığımız söyleşiyi yayınlayacağız şimdi çalacağımız şarkı da grateful dedin elemanı ama burada sol, solo olarak çalışıyor Bob Weir o da Big Iron adlı parçayı e, dinliyoruz ondan sonra da söyleşiye geçeceğiz to the town of No one dared to ask his business, no one dared to make the slip stranger there among them had a big iron on his head Big iron on his head It was early in the morning when he rode into the town He came riding from the south side, slowly looking that many men were dead He was vicious and a killer Though a youth of 24 And the notches on his pistol Numbered 1 in 19-4 1 in 19-4 Now the stranger started talking Made it plain to folks around him tried before we're dead Twenty men had tried to take it Twenty men had made a slip Twenty-one would be the ranger With the big iron on his head. Big iron on his head. Now the morning passed so quickly And it was time for them to leave It was twenty past eleven When they walked out in the street Of the ranger Still talked about today mm -hmm. Texas red and not left; There a bullet fairly ripped And the ranger's aim was dead. With the big iron on his head Big iron on his head mm -hmm. It was over in a moment And the crowd all gathered round There before them lay the body Of the outlaw on the ground I have went on living But he made one feel slow When he tried to match the ranger with the big iron on his head Big iron on his head İlk soru son yayınladığınız Stop Thief kitabıyla alakalı. Ortak yerler, commons ve ortaklaşma commoning kavramlarıyla ilgili olacak. Bunların anlamı nedir? Komünyon ve komünizm ilişkileri nedir? Bunu açıklayabilirsiniz. Biraz uzun bir soru ama kısaca belki cevaplarsınız. Cevaplamaya çalışacağım. Bir bakıma... Filolojik ve lengüistik ile ilgili bir soru. Çünkü Latince'de benzer kökten geliyorlar. Karşılıklılık, mutuality ile ilgili. Bununla birlikte toplumsal bir mesele olarak çok derin ve tartışmalı. Bir düşünce okuluna göre ortak yerler, müşterekler, doğal kaynaklar. Bir diğer düşünce okuluysa ortak yerler, müşterekler ve eylem biçimi olarak anlıyor. Yani commoning bir fiil, ortaklaşa eylemek demek. İnsanların kaynaklarla ilişkilerinde yaptıkları işbirliği ile ilgili bu bakımdan üretime ve yeniden üretime alternatif bir perspektif. Devlete ve pazara alternatif, her ikisine de alternatif. Nerede başlıyor bu alternatif? Ailede mutfakta başladığını yazmışsınız. Evet, çünkü geçim öncelikle orada başlıyor. Birincisi bu. İkincisi pek çoğumuz... Çocuk olarak sosyal hayatı ana babamızdan öğreniyoruz. Emtia ticareti tarafından beslenip büyütülmüyoruz. Çocuk doğrudan öğren, öğretmeyle, öğrenmeyle hazırlanır. Hayatın hazırlığı sütle başlıyor ve daha başka yiyeceklerle, besinlerle devam ediyor. de Paris Commune, Paris Commune. Peki Paris Komünü'nün ortaklaşmanın en radikal örneklerinden biri olduğu söyleyebilir mi? Ee, modern Avrupa'da kesinlikle öyleydi. Çok önemliydi. İdam cezasına gece çalışmaya son vermişti. cezasına gece çalışmaya son vermişti. Kadınları esas güç haline getirecek olan kadın komisyonunu büyüttü komünün içinde. Savaşın belli ayrıntılarını uzlaştırdı. Bunlar 20. yüzyılda komünizmi derinden etkilemiş olan 4-5 ilke. Ama Sovyetler Birliği ve onun uydularındaki biçimiyle komünizmin yok olmasından sonra Dikkatler doğal olarak Paris komününe çevrildi ama aslında o üçüncü komündü. İkinci komün Fransız Devrimi esnasında Paris'te kurulmuştu ve tabi bir de orta çağlarda şehrin başlangıcında komün vardı. Ütopyacı toplumları. Evet, Ütopyacı toplumlar. Scherfurya mesela. Evet. Peki, Ortaklaşma devlet otoritesiyle çelişki içine değil mi? Devletin antitezi değil mi yani? Bu bizi sosyal devlet örneğine getirir Ortaklaşma devletin sosyal yoluna bile ortaklaştırmasıyla çelişmiyor mu? Kesinlikle. Bence müşterekler ve ortaklaşma tartışmasının yeniden canlanmasında pek çok kişi bunları devletin karşısına koyuyor. Devletin alanı kamusal alan. Bu yürürlükteki tartışmada olan bir çelişki. Pek çok kişi kamusal alanla ortak yerlerin, müştereklerin özdeş aynı olduğunu düşünüyor. Oysa bunlar köklü biçimde birbirinden farklı. Farklılaşmanın kökleri makyavelli ve diğer devlet kuramcılarının res publica ve res communia, res communia ayrımını yaptıkları Rönesans'a değin uzanıyor. Bir yanda Burjurazi, öbür tarafta Plebler. Bir sonraki sorum sizin bir da ilgili. Ortak ve kamusal arasındaki fark. E birini devlet örgütlüyor, diğerinde ise insanlar kendilerini, kendileri örgütleniyorlar. Buradaki ortak, ortaklık Hart ve Negri'nin çokluk kavramını da çalıştırıyor. Olabilir. Peki ortak yerlerin çevrilip çitlenmesi, kapitalizmin gelişmesinde dönüm noktası olmuştu. E.P. Thompson da bunu işaret eder. Neden böyle bir dönüm noktasıdır bu vaka? Bu cevaplaması basit bir soru. Birincisi toprağa ekonomik değer yaptı, çitleme. E, mal emtia haline getirildi. İkincisi de topraksız insanlar yarattı. Bu insanlar daha sonra proleterlere dönüştüler. Ortaklaşma insanların eşitliğine dayalı kolektif bir deneyim değil mi? İnsanların ortak çabaları, dayanışma içinde çalışmaları. Yuvarlak masa etrafında oturmak gibi bir şey. Yuvarlak masa şövalye ve king card mesela. Evet, bu esas özellik yani bu şart. Hiyerarşiye, hükmetmeye, egemenliğe, tabiîyete karşı. Yani bunun ilk dersi yemekte olur. Yemekte daha yerinizi öğrenirsiniz ya da paylaşmayı öğrenirsiniz. Bir uçta, masanın bir ucunda kral lord baba patriark vardır. Diğer tarafta da apartopar oturmuş diğerleri. Ya da bunun tam aksi, masa yuvarlaktır. Bir başkan filan yoktur. Herkesin it eşit itibarı vardır. Bu gerçekten vuku buldu da. Ee, 1799'da devrimin ortasında Haiti'de kıyıya çıkan deniz kazazedesi bir İngiliz, köle isyanının önderi Toussaint Louverture ile tanışmıştı. Toussaint Louverture ile daire biçiminde bir masada birlikte yemek yemişlerdi. Taraflardan biri, tarihteki ilk başarılı köle ayaklanmasına öncülük etmiş olmasına rağmen masada lider yoktu. Evet, spritüel bir boyutu da var ortaklaşma. Kesinlikle öyle. Ve çevreyle de bağlantılı aynı zamanda. Mekan ortaklaşma açısından asli önemli. Ortaklaşmanın mekan politikası ile bağlantılı olduğunu söyleyebilir miyiz? Kesinlikle her şeyden önce toprağa bağlı. Toprak olmadan başarılı bir ortaklaşma örneği de yok zaten. Yerli halkların, mülksüzlerin ortak yerleri geri alma mücadelesi aynı zamanda toprağı, mekanı ele geçirme mücadelesidir. Kesinlikle meselenin esası budur. Şöyle bir şey de var. Siz de yazmıştınız. En radikal düşünenler, düşünürler dahi ortak yerlerin önemini görememiş, kavrayamamışlar. Örneğin siyalar James. Bugün tarihsel olarak geriye baktığımızda çok belirgin bir durum aslında bu. Sanırım bunun iki nedeni var. Ve bunlar, bu nedenler birbiriyle ilişkili. Birincisi, 20. yüzyılda eşitlik projesi devlet projesi olarak görüldü. Bir nedeni bu. İkinci neden, tarihte evreler aşamalar teorisi. Ortak yerlerin önce feodal toplumun, daha sonra ticaret toplumunun ve kapitalist toplumun birbirinin yerine geçtiği, Tarihin ilkel bir evresine ait olduğu düşünüldü. Bu tarihe mühendis anlayışıyla yaklaşmak olur. Evet, siz E.P. Thompson öğrencisiydiniz. Onun, onun kitabına ön söz de yazdınız hatta. Evet. Onun İngiliz tarihçiliği geleneğinde böylesine önemli, böylesine benzersiz olmasının sebebi nedir? Bu benim açımdan cevaplaması zor bir soru. Çünkü E.P. Thompson'a karşı çok büyük bir hayranlığım ve sevgim var. Onun sahip olduğu muazzam çekim gücü, tarihi içinde yaşadığımız zamandan bir kaçış olarak değil, geleceğin rehberi olarak ele almasından kaynaklanıyordu. Bu anada anti Hegelian belki. Hayır, ee, anti Hegelian. Anti Hegelian Tarihte yasalar görmeyen manasında bir anti Hegelian evet. ee, İngiliz işçi sınıfının oluşumunda o büyük kalın kitabında tezler, antitezler ve sentez bulunduğunu düşünüyordu bunun heygelci olduğuna inanıyordu. Tahrir Meydanı, Taksim Parkı, Zucoti Park, bunlar yeni muhalefetin mekanları. Bu konuda mutabık mıyız acaba? İki yıl önce Michael Hart'la yaptığımız söyleşide meydanlarda parklara kurulan kampların mekanı dönüştürdüğünü, demokrasi için forum oluşturduğunu ve bunun yeni muhalefetin bir özelliği olduğunu söylemişti. 20. yüzyıl sonunda Seattle'da ve onu izleyen gösterilerde muhalifler göçebeydiler. Bir zirve toplantısından diğerine gidiyor. Orada gösteri yapıyorlardı. Bir ayrım var gibi sanki buralarda. Yeah, I, I, that's, I... İyi bir argüman bu. İlginç bir ayrım. Seattle Pasifi'nin Çin ve Japonya'nın karşısında. Tukoti Park daha çok Atlantik sisteminin bir parçası. Tahrir meydanı İspanya'daki öfkeliler indignados hareketiyle ve nihayet Gezi isyanıyla ilişkiliydi. Benzer projelerdi tabii. Ben, Seattle deneyimi bence sendika bileşenini içerdiği için daha çok duyuldu. Zuccotti Park'ta ve diğer işgal, et, işgal hareketlerinde bu en azından başlangıçta yoktu. Mevcut değildi. Geleneksel sendikalar, işçi sınıfı, Wall Street ve diğer başka yerlerdeki işgal hareketlerinde ve Amerika'nın yüzlerce başka şehrindeki işgallerde güçlü birer birleşen değillerdi. Bir başka soruda Londra idamları kitabınız hakkında. Bu kitabınız Türkçe'ye de çevrildi. Egemen sınıflar neden idam cezalarını gösteriye dönüştürdüler? Neden salt bir cezalandırma olmaktan çıkardılar idamını? Yönetici sınıflar terör yoluyla ders verirler. Bu nedenle vahşi ölümü gösteri haline getirdiler. İdamın olduğu günler halk günleriydi, yani tatildi. Şehrin sembolik yerlerinde gerçekleştiriliyordu. Fakat yoksullar, baskı altındaki insanlar bir kez yönetilemez olduklarında, isyankar olduklarında bu terörü özelleştirir ve araçları değiştirirler. Foucault, Foucault'un anlattığı öykü de budur. Bilmem sorunu cevaplayabildim mi? Evet. Bunun uygarlaşma süreciyle de ilgili olduğu söyleniyor. Bir zamanlar kamuya açık olarak yapılan idamlar daha sonra hapishane avlularında gerçekleştirilmeye başlandı. Alman toplum bilci Norbert Elias'ın uygarlaşma sürecini anlattığı kitabında böyle bir tezi var. Bunun Batı toplumlarına özgü olduğunu yazıyor. Tabii bu biraz Avrupa merkezci bu tez bir anlamda ama. Evet öyle. Elias'tan bahsettin. Orada e, gülünç bir durum var yani. Aynı zamanda yani mendilin, çatalın ve kaşığın tarihinden de söz ediyor. Bu uygulamalar kültürel yüceliğin bir biçimi olarak görülüyor. Muhalifler hapisteyken onları bu yücelik uygulamalarından yoksun bırakıyor, bırakıyorlardı. Böylelikle parmaklarıyla yemek yemeye zorlanıyor, elleriyle temizlenemiyorlardı. Bu bedene uygulanan terörün bir parçasıydı. bir evet. parçasıydı utanç duygusuyla da alakalı modern galiba Bu, modern insan atfedilen bir duygu kesinlikle öyle şimdiki soru bugün burada bulunamayan arkadaşımdan geliyor o da gelmek ve söyleşeye katılmak istiyordu soru Magna Carta hakkında ve şöyle bildiğimiz kadarıyla 94.9'a çık radyo muhtemelen bütün bir yayın yılını Magna Carta'nın 800. yıl dönümü kutlamalarına ayıran çok ender radyo istasyonlarından biriydi. Metnin Türkçe çevirisinin tamamını okuduk. Yanı sıra özgürlükler ve ortaklıklar, müşterekler konusunda kayda değer yazılar değişik aralıklarla yayında okundu. Hmm. Wow, okay. Siz Magna Carta hakkında bütün bir kitap yazdınız, koca bir kitap yazdınız. Belgenin saklı ve şimdilerde unutulmuş anlamını, günümüz açısından taşıdığı önemi açıklayabilir misiniz? Neden Magna Carta'yı bir manifesto olarak niteliyorsunuz? Ve Magna Carta'nın yeryüzünün yoksul insanları açısından bugünkü öneminden de söz eder misiniz? Şimdi bu belgenin yeryüzünün yoksul insanları açısından önemini ortaya koymak bizim görevimiz. Bu hali hazırda mevcut olan bir şey değil. Yöneten sınıfın savaşında böyle bir gelenek yok. Yani bir başka ifadeyle böyle belgeleri yorumlamanın kendisi bir mücadele zaten. Bunların yorumu verili değil, kutsal yazılar değil bunlar. Taş üstüne yazılmamışlar. Bunlar yaşayan belgeler. Bununla birlikte söz konusu belgeler, anahtar, açılış temin ederler. E, Magna Carta'daki esas açılış yargılanmadan haps yargılanmadan hapsedilmeyi yasaklayan habeas korpus. ispatı vücut. İkincisi, Amerikan yönetiminin bir bölümünü oluşturan rastgele ve herkese açık nitelikteki jüri uygulaması, yargılaması yani. Yoksul insanlar, özellikle de kadınlar, dul kadınlar için 7. maddesi mesela Magna Carta'nın ormanlık yerlerdeki müşterek alanlardan zorunlu gereklilikler için faydalanma hakkı tanıyordu. Ya yani zorunlu gereklilik derken ısınma ve yemek pişirme için yakacak tabi odun. Bugün yeryüzünde hala pek çok insan odun yakarak ısınmakla birlikte diğer temel organik ısı kaynağı da akaryakıt petrol. Dolayısıyla 7. bölümü bugünkü ihtiyaçlarımızı karşılayacak biçimde yeniden yorumlamalıyız. İki sorun daha var. Arkadaşımın bir sorusu daha var ayrıca. O da 1 Mayıs'ın tamamlanmamış, gerçek, özgün ve harika tarihi başlıklı kitabınız hakkında. Neden tamamlanmamış 1 Mayıs ve neden gerçek, özgün ve harika bir tarih? Öncelikle şunu söyleyeyim, <gülüyor> kitabı yazdığımda 1977'de İstanbul'da 1 Mayıs gününde 34 kişinin öldüğünü bilmiyorum. Bu nedenle tamamlanmamış işte. Ayrıca Güney Afrika'daki ırk ayrılığına karşı 1980'lerde yürütülen 1 Mayıs mücadelelerini dahil etmediğim için de tamamlanmamış. Demek istediğim tamamlanmamış birçok bölüm vardı fakat en önemli tamamlanmamışlık, Gelecekle, 1 Mayıs'ın vaadleriyle ilgili, 1 Mayıs'ın eşitlik vaadi, özgürlük vaadi hiçbir şekilde yakınımızda yaklaşmış değil yani. 1 Mayıs'ı ve tarihi tamamlamak bizim görevimiz. 1 Mayıs 1977'de ben Taksim'deydim. 30'dan fazla insan öldürülmüştü. Korkunç dakikada. Peki 1 Mayıs'ın kırmızı tarihi, Yeşil tarihi ya da kırmızı öyküsü, yeşil öyküsü nedir? 1 Mayıs'ın yeşil öyküsü, yeryüzünün, bereketin, sevginin kutlanması. Kırmızı öykü de sevginin kutlanması ama başka türlü bir sevginin, çatışma içeren bir sevginin kutlanması, sınıf mücadelesinin öyküsü. Yeşil öykü, bereketin ve yaşamdaki hazın öyküsü. Kırmızı Öykü, günümüz çalışma zamanını sekiz saate indirme mücadelesi. Peki, William Morris ilgili bir sorum var. Çok sevdiğiniz yazarlardan biri. Evet, tamam. Benim de çok sevdiğim bir yazar. William Morris Victoria çağının tek muhalif sesi değildi kuşkusuz ama onu özel kılan bir şeyler de mevcuttu. Neydi sizce bunlar? Onu Victoria çağının diğer muhaliflerinden farklı kılan neydi? Siz E.P. Thompson'ın William Morris biyografisini ön sözde yazmıştınız. Şimdi E.P. Thompson onun ağır bir romantik olduğunu söyler William Morris'in. Bana göre William Morris'i özel kılan onun çok yönlü bir insan olmasıydı. Sadece bir bilge Uzman değildi Bilge ve öykü anlatıcı olmanın yanı sıra Ciltçiydi Tekstil işini Ahşap işçiliğini Marangozluğunu iyi biliyordu Zanaatkardı e, Çalışma ve sanat arasındaki ayrımı reddediyordu Çalışma ve sanat arasındaki ayrımı reddediyordu Bence esas olan buydu. Yani bu ayrımın yapılması kapitalizmin e, önemli bir parçası. Bu ayrım bizi burjuvazi için dekorasyon haline getiriyor. Sömürünün temel kaynağını oluşturuyor. Bu William Morris'in kesinlikle lanetlediği bir şeydi. William bir şeydi. Bu Morris John yes. many, Ruskin'den de etkilenmişti. Pek çok kişiye göre Ruskin muhafazakardı ama galiba onu da başka türlü anlamak mümkün. Öyle mi? Ruskin bir anti kapitalistti. Bu kesin. Ruskin'i gerçekten bilmeyi istediğim kadar bilmiyorum. Her ikisi de israf ekonomisine... Şaibeli ekonomiye, ki bu William Morris'in bir terimidir. Mesela, e, her ikisi de karşıydılar buna. <gülüyor> Sanırım sanat, estetik mefhumu onları birleştiriyordu. Ruskin'in Venedik'in taşları hakkındaki büyük kitabında taşçılık sanatına, bir köprüye ya da bir duvara tek bir taşı yerleştirme sanatına Büyük değer, değer verir Ruskin. Sanırım Uley Morris de emeğin bu en mütevazı biçimlerindeki yeteneğe ve zekaya büyük bir yakınlık duyuyordu. Bilebildiğim kadarıyla Ruskin Crystal Patterson cam kullanılmış mimarisinden nefret ediyordu. Evet, ben de öyle yani hiç hoşlanmıyorum bunda. Peki, Magna Carta'ya dönersek. Magna Carta kitabınızın girişinde çocukluğunuzda İngiliz toplumunda avam, kamın olmaktan söz etmişsiniz. E, bunun çocukluk deneyiminiz olduğunu yazmışsınız. Biraz bahseder misiniz? Şimdi İngiltere'de 1940'ların sonlarında avam olmak, halktan olmak kaba saba olmak, önemsenmez olmak, başkalarının gözünde itibarsız olmak demekti. Havan buydu. Bir tür İngiliz snobluğu sınıf yapısının hal ve hareket tarzı emperyalistçe olduğunda İrlandalılar, Amerikalılar, kıta Avrupa'sındaki insanlar hep İngiliz üst sınıfından aşağıda görülüyorlardı. <gülüyor> Dolayısıyla sonra daha sonra bu sen ve ben olmayan, sen ve sen olmayan ayrımına pardon, üst sınıf ve üst sınıftan olmayan ayrımına dönüştü. Mesela Prenses Diana halktan biri sayılmıştı, soyu aristokrasiden gelmiyordu. Bir sonraki sorum romantik şairlerle ilgili. İngiliz sosyalistlerin Shelley'den etkilen diler. Amerika'da sosyalistlerin Walt Whitman'a yaklaşımlarında olduğu gibi aynı. Siz Shelley'nin büyük romantik yerinekteki yerini nasıl görüyorsunuz? yerini nasıl görüyorsunuz? Well, I think his place is alive because it must be discovered. Yerinin hala mevcut olduğunu, aramızda olduğunu düşünüyorum. Keşfedilmesi gerekiyor sadece, çünkü öğrencilere kızıl şeliği diye bir şey öğretilmiyor, devrimci şeliği diye bir şey öğretilmiyor. Dolayısıyla bu şeliği kendilerinin keşfetmesi gerekiyor insanların, öğrencilerin. Okulda öğretmenleri bunu yapmayacaktır. Shelley idam cezasına karşıydı mesela. İrlanda'nın özgürlüğünden yes, yanaydı. Vejetaryendi, ateistti. Bundan dolayı okuldan atılmıştı. Aynı zamanda feministti. Ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. E cinsellik konusunda da özgürlükçüydü. Yes. Yes, Evet, bu konuda da çok serbestti. Sanırım mücadele de etmişti. Hiçbir şekilde mükemmel sayılmazdı ama mücadele ediyordu sürekli. Patriarkinin derinliklerini anlamıştı o. Bir yönüyle anarşist değil miydi? William Godwin'den etkilenmişti. Evet, evet. Godwin'in kızıyla evlenmişti. Mary Shelley. Evet, Mary Shelley. Evet, bu nedenle Godwin'in onun babası olduğu söylenebilir. Hmm. Magna Carta'yı anayasal tarihi olan bir manifesto olarak tanımlamışsınız. Bir de anlaşma niteliği var. Nasıl bir anlaşma? Kimler arasında? Monark ve avamlar arasında, kral ve soylular arasında. Evet, bir büyük ölçüde bir anlaşmaydı. Büyük ölçüde üst sınıflar arası bir anlaşmaydı üstelik. Kral ve kilise arasında, lordlar ve burjozi arasında. Fakat sıradan insanları, köylüleri de dikkate almaya zorlandılar. Çünkü yiyeceği sağlayan da köylülerdi. Savaş için silahları sağlayan da, onlar da köylülerdi. Ve köylüler savaşmazlarsa, yiyecek temin etmezlerse, bu yöneten sınıfı açısından sıkıntı doğurur. İşte bu nedenle kendi aralarında halka karşı birleşerek bir cephe oluştururken halkla da anlaşmaları gerekiyordu. Magna Carta 1640'larda İngiliz devriminin esin kaynağı olmuştu. Thomas Paine etkiledi. Amerikan bağımsızlık belirgesine kaynaklık etmişti. Daha Başkan gibi belgeleri etkilemiştir? Ee, bilemiyorum <gülüyor> Duşkusuz devrimci hareketleri Bunun yanı sıra 1948 tarihli Birleşmiş Milletler İnsan Hakları bir dirgesine yakın Günümüzde güvenlik rejimlerinin Polis rejimlerinin sayısı giderek artıyor Böyle bir politik ve ekonomik atmosferde Magna Carta'nın bugün bizler için ne ifade ettiği sorusu da Can alıcı bir önem taşıyor Bence yeniden ele geçirilmeye ve hukuk, hukuk gelenekleri içine uyarlanmaya ihtiyacı var. Bu konuşmayı yaptığımızdan hemen bir ay önce ölen Michael Ratner, Magna Carta'yı Guantanamo mahkumları lehine Birleşik Devletler Yüksek Mahkemesi'ne getirmişti. Michael Ratner bir Magna Carta şövalyesiydi, yaşamı boyunca sivil halklar lideri ve mazlumların avukatıydı. Komünist Manifesto çok lirik bir biçimde yazılmış bir belge. Lirik bir metin yani. Sınıf kızgınlığı orada lirik bir biçimde ifade edilmiş. Aynı şeyi Magna Carta için de söyleyebilir miyiz? Çünkü neredeyse bütün manifestolar lirik aslında. Şiirsel yani. hmm. bu, bu güzel bir soru. Magna Carta Latince yazılmıştı. Önce Fransızca'ya çevrildi. İngiltere'de yöneten sınıf, Normanlar Fransızca konuşuyorlardı. Daha sonra İngilizce'ye çevrildi. Çok sayıda da İngilizce versiyonu var. Sanırım lirizmi kasıtlı olarak aşırı coşku haliyle ya da esriklik duygusuyla hatta lirik olma amacıyla yazılmış olmasından değil düşüncelerin özlü ifade edilmiş olmasından geliyor. Evet, bu ayrıca da Avrupa'da ulusların inşa edilmesi döneminde pek çok bildirge kaleme alınmıştı onların arasında. Bir soru daha. "Stop Theft" başlıklı kitabınızda Marx'ın suç ve ceza hukuku konusundaki düşüncelerine özel bir bölüm ayırmışsınız. Ormanlardan yapılan ağaçsızlığı konusu, bu Marx'ı nasıl etkilemişti? Ee, Marks'ın ebeveyninin anasının babasının arazilerinde küçük bir üzüm bağı vardı. 1830'larda Karl Marx'ın büyüdüğü yıllarda Ren bölgesindeki Burjuazi ormandan faydalananları sömürüyordu. Bu Karl Marx'ın ezilenlerin maddi sorunlarıyla ilk kez karşı karşıya gelişi ilk deneyimiydi. El konmuştu yani. Son soru. İklim değişikliği konusunda. Bu soruyu da arkadaşım yazdı şöyle. Helena Norbert-Roch ve Stephen Gorlick yakın zamanlarda şunu yazdılar. Yapay tüketici kültürü, binlerce yıl çeşitli kültürlerden, iklim, topografi ve yerel biyatonun insanlarla doğal dünya arasında kullanan diyalogla biçimlendirdiği değişik kültürlerden temelde farklı. Bu yeni bir olgu. Daha önce hiç vuku bulmamış bir şey. İnsani ve ekolojik ihtiyaçlardan ziyade teknolojik ve ekonomik güçlerce belirlenmiş bir kültür. Bu kopuklu onarmak için ne yapabileceğimizi düşünüyorsunuz ve sizce dünya nereye gidiyor? Bir de şunu ekleyeyim, dünyayı değiştirmek isteyen bizlerin önünde ilk bakışta paradoksal görünen iki görevi var. Dünyayı değiştirebilmek için bugün öncelikle gezegeni korumamız gerekiyor. Sizce bunlar birbirini tamamlıyorlar mı yoksa çelişiyorlar mı? Lütfen arkadaşına söyle, bence sorusu harika bir soru. Kuzey Amerika'nın orta kesiminden Avrupa ve Asya'nın kesiştiği yere, İstanbul'a geldiğimde, öncelikle bana bu fırsatın verilmiş olmasından dolayı teşekkür borçlu olduğumu düşündüm. Gezegenin böylesine farklı iki yerine gelmek kuşkusuz zihnimi de etkiledi. Tanıştığım insanlardan çok şey öğrendim. Arkadaşının insanın hayatının çeşitliliğine, insan insanın toprakla, su ve havayla ilişkisine dair sorusunun ruhuna derinden yakınlık duyuyorum. Kuşkusuz emtia ve ticaret uygarlığı sistematik olarak aynı şekilde tasnif etmenin ve tek biçimliliğin uygarlığı bu uyarlık, aynı zamanda çok yoğun şiddetin de kaynağı olan petrole dayanıyor. Dolayısıyla dünyanın nereye doğru gittiği ve dünyayı nasıl değiştirmemiz gerektirdiği meselesi, işte kızıl öykü yeşil öyküyü birleştirme meselesi. Yeni ortak alanlar yaratmanın yollarını bulmalıyız. Yeni müşterek alanlar, müşterekler. Doğayı bir kez daha, tabiat anayı, toprak anayı, bir kez daha insan hayatının geleceği açısından çeşitliliği besleyen bir yer haline getirmeliyiz. Çok teşekkür ederim bu mülakatı kabul ettiğiniz için. Okay ben de çok teşekkür ederim bu zekice sorular için burada da hemen yapmam gereken bir şey daha var yayıncıma ve çevirmenime de çok teşekkürlerimi iletmeliyim gayet iyi bir iş yaptılar evet cumalı adamlar programında bu söyleşinin ardından programı da bitiriyoruz hepinize günaydın Monday morning feels so bad. Cuma adlı adamlar so Hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Madra Even my old man looks good